Sosyal medyada günlük hayatla ilgili sürekli paylaşımda bulunulması sakıncalı mıdır? Kulluk anlayışımızın belirginleşmesi için tevhid anlayışının özünü oluşturan ayetlerden birini hatırlayalım. De ki, şüphesiz ki Rabbim beni doğru yola iletti, dimdik, güçlü ve hanif olan İbrahim'in dinine. O, müşriklerden değildi. De ki, şüphesiz ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben, Müslimlerin şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kulların ilkiyim. En'am Suresi 161-163 Bizim bedeni ibadetlerimiz, namaz, mali ibadetlerimiz, kurban, hayatımız ve ölümümüz arasındaki her şey, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bir bütün olarak hayatımız, varlığımız O'na aittir. Hiçbir ortağı olmamak üzere, O'nun dinine, otoritesine teslim olmak zorundayız. Sosyal medya, sanal alemde hayatımızın bir parçasıdır ve orada bulunduğumuz her an kuluz. Şer'i ve edebi ölçülere riayet etmek durumundayız. Aksi halde, sanal alem, gerçek hayat arasındaki bağ kaybedersek, biz sosyal medyayı değil, sosyal medya bizi kullanmış olur. Bu noktada ölçümüz şudur. Sosyal medya, sanal alemdeki davranış ve sözlerimizde, gerçek hayattaki söz ve davranışlarımız arasında fark olmamalıdır. Şayet müslim bir ortamda söylemeyeceğimiz bir sözü sosyal medyada söylüyorsak, kardeşlerimiz arasında yapamayacağımız bir davranışı sosyal medyada yapıyorsak, modern cahiliyenin tesiri altındayız demektir. Bu durumda sosyal medyanın bizim için bir afet olduğunu bilmek, dinimizin selameti için, Sosyal medya kullanımını kısıtlamak zorundayız. Bir örnek üzerinden hasbiyelimizi sürdürelim. Bizim pazar seminerlerimizi düşünün. Yüzlerce kişinin bulunduğu ortama bir müslim girsin ve tek tek insanlara uğrasın. Elinde bir tabak, içinde de yemek olsun. Biliyor musun ben x restorandan yemek sipariş ettim, onu yiyorum desin. Ya da yeni satın aldığı bir saati göstersin ve saat hakkında bilgi versin. Ne düşünürüz? Ben düşüncelerimi kendime saklamak istiyorum. Zannımca en iyi düşünenimiz, aklında bir sorun olduğunu veya görgüsüz bir insan olduğunu düşünür. Sosyal medyada yediğini, içtiğini, ev halini veya satın aldığı bir eşyayı yayınlayan, sürekli fotoğraf paylaşma ihtiyacı hisseden ne yapmaktadır? Yukarıda zikrettiğim örneği düşünürseniz, aslında pek de farklı bir şey yapmamış olmaktadır. Kendisini gören insanlara tek tek veya topluca gösteriş yapmakta, Görgüsüzce davranmaktadır. Peki, gerçek hayatta kimsenin yapmayacağı bu görgüsüzlük, sanal alemde niye normal karşılanmaktadır? Çünkü sanal alem, sosyal medya, modern cahiliyenin gösteri sirkidir. Çoğu insan aynı anda hem sahnede hem de izleyiciler arasındadır. Normal hayatta yapılması mümkün olmayan hareketler, gösteri sirkinde normalleşmekte, insanlar eğlenmek için suç ortaklığı yapmaktadır. Yapmayalım. Reddetmekle mükellef olduğumuz cahiliyenin bir parçası olmayalım. Onları Allah'a davet etmek için girdiğimiz bu sirkte, kendimizi kaybedip sirk sahnesinde şaklabanlık yapanlara dönüşmeyelim. Birbirimize çokça hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Her şeyi önüne katan ve hurdalaştıran bir kasırgada savrulmamak için birbirimizin elinden tutalım. Neyi, niçin kullandığımızı unutmayalım. Allah'a kul olduğumuzu, Tevhid ve sünnet davasına gönül verdiğimizi ve bir mücadele içinde olduğumuzu hatırda tutalım. Bir Müslüme ve dava insana yakışır şekilde davranalım. Rabbim beni ve sizleri, cahiliyenin, nefislerimizin, insi ve cinni şeytanların şerrinden korusun. Allahumme amin.